Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Uranios'dan Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan 106 aktif nükleer santral birliğin toplam elektrik üretiminin %26'sını sağladı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2019 verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen nükleer enerjinin dağılımına bakılınca Fransa tek başına bunun yarısını üretiyor. Bu ülkeyi Almanya, İsveç ve İspanya takip ediyor. Bu dört ülke Avrupa Birliği'ndeki nükleer tesislerde üretilen toplam elektrik miktarının 4'te 3'ünden fazlasını kapsıyor. Eurostat'ın açıkladığı verilere göre Avrupa Birliği ülkelerinde nükleer enerji üretimi son yıllarda kademeli olarak azalıyor. 2005 yılında tüm Avrupa Birliği ülkelerinde toplam 916.081 gigawatt saat üretilirken bu oran 2019 yılında 765.337 gigawatt'a Saate gerilemiş. Fransa, 2035 yılına kadar 14 nükleer santralini kapatıyor. Hükümetin enerji politikalarıyla ilgili kamuyu bilgilendirme belgelerine göre kapatmalara bu yıl Fessenheim'deki iki tesisten başlanacak. Raporda hükümetin 2025 ve 2006 yıllarında devlet elektrik şirketi yani EDF'den iki reaktörün daha kapatılmasını isteyebileceği belirtildi. Güneş yükselirken nükleer ve kömür çağının sonuna da Hızla yaklaşıyoruz. Türkiye'nin elektrik üretimi ve ısınmasında ne yazık ki hala kullanılan kömürle ilgili güncel bilgileri içeren Türkiye'de kömür.org adlı internet sitesi açıldı. Kömürün enerjideki rolü, iklim krizine etkisi, hala hazırda çalışan termik santraller, yapımı planlananlar ve dünyada kömürün kullanımıyla ilgili önemli verilerin değerlendiği siteler, güncel veriler ve istatistikleri konu hakkında Bilgi sahibi olmak isteyen herkese burada ulaştırıyor. Türkiye'de kömür.org adresinde ve planlanan termik santrallerin gösterildiği etkileşimli bir Türkiye haritası da var. Dünya ve Türkiye'nin enerji alanında bilinen kuruluşlarından derlenen verilerle oluşturulmuş bu bilgi bankası. Kömürün enerji üretimindeki payı dışında sosyal ve çevresel etkileriyle ilgili de bilgiler var. Ekosfer Derneği bu siteyi kuran. Kurum ve yönetim kurulu üyesi Özgür Gürbüz diyor ki site gazetecilere, akademisyenlere ve konu hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyen herkese yardımcı bir bilgi bankası. Türkiye'de Kömür adlı internet sitesinin fotoğraf ve video arşivi de gazeteci ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına açık, ücretsiz, görsel arşiv Türkiye'de tanınmış gazeteci ve fotoğrafçıların gönüllü katkılarıyla oluşturulmuş. Sitedeki Bilgi Bankası ve Kömür'le ilgili farklı kuruluşlarca hazırlanmış çok sayıda raporada ev sahipliği yapılıyor. Evet, Türkiye'de kömür.org sitesinde bütün bu bilgiler. İklimi değiştiren kömür bakın dolaylı olarak nelere neden oluyor. Mersin'in Anamur ilçesinde yaklaşık 20 gün önce kendisini gösteren ve meyve çiçeklerinin açmasının neden olan yalancı baharın ardından havalar tekrar soğuyunca Çiçeklerden bal toplamaya çalışan çok sayıda arı donarak öldü. Havaların sıcak olmasından etkilenen arılar erken yavrulamaya başladı ve polen toplamak için kendilerini dışarı attı. Doğadaki çiçeklere dağıldı. Ancak bir anda bastıran soğuk hava ve Toros dağlarının eteklerine yağan kar nedeniyle kuanlarından çıkan arılar dondu. Bir günden Yaren Çolak'ın haberine göre Tımop Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan Ocak ayı İstanbul su durumu raporu var. 2021'e girerken baraj doluluk oranlarının %20'nin altına düştüğü belirtilen raporda yaşanılan su krizinin tek nedeninin iklim krizi ya da kurak bir mevsim olmadığı iddia edildi. Yanlış su politikalarının altı çizildi. Su toplama havzalarının yapılaşmaya açılmalarak küçültülmesi, su yollarının yapılaşmaya açılması, su kaynaklarının kirlenmesi gibi nedenlerle gün geçtikçe içme suyu kaynaklarında azalma var. İstanbul'da mevcut bir su krizi yaşandığı vurgusu yapılıyor raporda. Öneriler de var. Sorunun çözüme yönelik kamusal bir bakışla, katılımcı bir anlayışla su politikaları geliştirilmesi gerekiyor. Mega projelerle Avrupa yakasındaki su havzalarının yapılaşmaya açılmasına tepki gösterilen raporda Avrupa yakasındaki havzalara gerek kalmayacak anlayış kentin su kaynaklarını teker teker yok ediyor. Bu planlanan çalışmalardan da anlaşıldığı gibi. Su politikalarının temeli kent halkına su sağlamak değil yeni rant kapısı açacak su havzalarını yapılaşmaya açılmak dendi. Raporda Kanal İstanbul 3. Havalimanı Yenişehir yapı alanlarının kentin yaklaşık %7'sini kapladığı belirtildi. Ancak bu projelerle Avrupa yakasında su toplama havzalarını ve baraj hacimlerinin azaldığının altı çizilerek İstanbul için adeta bir cinayet olduğu kaydedildi. Yani mega projeler esasında suyumuzu kesiyorlar. Bir günden bir haber daha, bir yanı İzmir, Bergama'ya, diğer yanı ise Balıkesir, Ayvalık'a kadar uzanan çok meşhur bir yayla var. Kozak yaylası. Türkiye'nin tek doğal fıstık çamı ormanları var burada ve ne yazık ki taş ocağı tehdidi altında. 14 hektarlık alanda faaliyet gösteren şirkette granit ocağını 110 hektara çıkarmak istiyor. Ve bunun için ÇED olumlu kararı var. Proje kapsamında 8882 adet Çam ağacı kesileceği söyleniyor. Türkiye fıstık çamı üretiminin 80'ine karşılayan yöre halkı ekolojik yıkımı önlemek için çabalıyor. Bunun için bir imza kampanyası açmış ve kaymakamlığa da itiraz dilekçelerine buradaki bütün halk teslim etmeye başlamış. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankıl.